3. ayın 5'i 1983 tarihi gün cumartesi İbrahim Acelan'ın Muhammedü Bey'e sabreden ve ما بعظكم يا أيها الإخوان إن أضل الكتاب كتاب الله وأضل الهدي هي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشرر الأمور مفترقاتها لكل مختص من ذا الكل في درك النار صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم فَاَحْذَ اَحْذُ اُذُوهَكُمْ تُرَابُ فَبَكَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا قَالْهَ مَقَالْهَ مَقَالْهَ muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri'nin selam ve rahmeti, bereketi cümlenizin cümlemizin üzerine olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretleri'nin mübarek hadislerinde bir miktarda okuyup izahını yapacağız. Çünkü kitapların en üstünü Kur'an-ı Kerim, sözlerin en fütüldü de sözüdür. Bu hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce Efendimiz Hazretlerinin farklı ruhu için ve cümle âlinin ashabının ve ona hüsnü ittiba eden din büyüklerimizin, saadatımızın ve bütün salihlerin ruhları için ve bu eseri tehlif eylemiş olan hocamız, Gümüşhaneli Ahmet Yardin Efendi Hazretlerinin ruhu için, onun hocalarının talebelerinin ruhları için, bu eserin içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sahip etmiş olan cümle alimlerin ve ravilerin ruhları için, uzaktan yakın, yakından şu hadis-i şerifleri dinlemek üzere, şu mescide toplanmış olan kardeşlerimizin de, Ahirete intikammış olan tüm sevdiklerim ve geçmiş yerlerin ruhları için, biz hayatta olan Müslümanların da sıhhat afiyet üzere yaşayıp Cenab-ı Devlet'e rızat, rızasına uygun ömür süru, salih işleyip bulundurma, sevdiği ve razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir falda üç gitmez şey. Bugün böyle başlayalım buyurun. <gülüyor> Metedemlerin iyi bir iş yapmadığını bize ifade eden bir Hadis-i Şerif'tir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki اِذَا رَا اِتُمُ اُمَّدَّاحِينَ Medh'edicileri, çok medhitcileri gördüğünüz zaman فَاتُوا فِي وُجُوهِهِ مُتْكُرًا Yüzlerine toprak saçın. Meddâ, Arapçada mübâlelâ-i ism-i fâir medik işini çokça yapan kimse, çok medheden demek. Yani bir kimse, bir başka kimseyi fazlaca medhede hani sen bir defa aferin bak bu işi güzel yaptın demesi normal bir kere olabilir, ama medhede etmeyi fazla yapıyorsa, dalgaluk demektir o. İşte öyle bir kimsenin yüzüne toprak saçı toprak saçın. Yani böyle bir kimsenin yaptığı şey makbul bir iş olmuyor ve ona ilfat etmek yerine aksine hitap etmek gerekiyor ki bu kötü huyu bıraksın. Metin iki zararı vardır. Bir kere layık olmadan bir kimseyi bet şahıs kendisi yalan söylemiş olur. Layık bir karşısındaki onu bet ediyor. Kendisi hatalıdır. Müslüman doğru söyleyecek. قُلِ الْحَقَّ دَيْكَرْ قُرْرًا Müslüman hakkını çekilmiş. Müslüman yalan söyleyebilir, Ebilir, kus işleyelim. iyi insan olma gayret ettiği halde arada sırada ayağa kayar da, yanlış işlere kayar da hatalı işler de yapabilir. Hatasını anlar, tevbe eder. Ama Müslüman doğru sözcük. Müslüman doğru sözcüdür. Müslüman yalan söylemez, yanlış söylemez. Hakkı söyler, gerçeği söyler. Yalan yere şahitlik etmez başkasının işini eferdin bozacak efendim yalan sözlerle başkasına destekçi olmaz. Hele hele bir kimseye eğer yüzüne karşı öyle haksız bir medet basın. Medet ederse zararlı. de var. Hem mededen zararda hem mededilen de zararda. Onu da söyleyeceğim. Şimdi mededen bir kimse neden medet ediyor karşısındakini? Hakkı olmadığı halde o ona daik olmazdı neden met ediyor? Bir menfaat var. Ya karşısındaki adamın bir mevki, makamı vardır veyahut parası, pulu vardır. Ben diyor seni met etmezdim ama diyor şairin birisi bir padişah için. Ben seni met etmezdim ama ne yapayım ki bir İran hanede evladı iyal var diyor. Yani şu benim yiğlasi evimde çok çocuk bekliyor. Ben seni met edeceğim sen bana bir kese altın vereceksin, ben de ondan geçineceğim diye layık olmadığı halde seni hikmet etmek zorunda kalıyorum diye de kendi kendine söylenmiş şair. Demek ki bir mevki, bir makam elde etmek için, para kum kazanmak için karşısındakini met ediyor, yanlış, yalan bir iş yapıyor, doğru değil. Ve Müslüman eftalü'l-cihâd-i, kelime hakkın, imzasın, tanrı Cihadın en üstünü güç kuvvet sahibi, bir sultanın yani gücün, kuvvetin sahibi olan bizim elinde olan kimsenin huzurunda hak sözü söylemektir, cihazın en üstünü hakkı söylemek. Eski alimlerden bir tanesi emir hükümdarlarından birisinin huzuruna girmiş. Esselamu aleyhette, ya işam demiş, oturmuş. Adını söylemiş, oturmuş. Karşısındaki adam, sinyalinden Yerinde duramaz hale geldi. hükümdar. Bu da gibilerden böyle köpürüyor kendi kendine. Demiş ki, ''Niye sen bana adımla hitap ettin?'' ''Niye bana kıyamla, bana, bana şerefli bir şekilde hitap etmedin de, hani askerlik arkadaşım mıyım?'' derler ya, ''Niye bana adımla, adımla hitap ettin?'' ''Niye bana müminlerin bir emirisin? ''Ya emir-el mü'minin, sana Allah'ın selamı olsun.'' demedin. Niye adımla hitav ettin? Diyor ki, ''Ya Hişam, ahalinin senden memnun olmadığını gördüm. Sana emir-el mü'minin demeye dilim varmadı. Dersem yalan olacak.'' diyor. ''Ahali senden memnun.'' diyor. ''İyi idare, memnun değil.'' diyor. ''Zalimce idare ediyorsun. Sana ben nasıl öyle diyeyim?'' Ked Niye oturdun mı? öyleyse karşımda birbirinden izin vermedin? Peygamber Efendimiz'den işittim ki, Cehennemlik bir kimse görmek isteyen, kendisi oturduğu halde karşısındakini hayata tutana baksın. Onun için oturdum diyor. Yani seni cehennemlik mevbi yapmak istemez diyor. Efendim, daha başka, başka bir şey söylemiş, söylemiş, söylemiş ama böyle vakar ile, ciddiyetle hiç şey yapmadan nihayet karşısındaki insafa gelmiş de hüngür hüngür ağlamış, doğru söylüyorsun demiş. Yani kendisine bir iyi hal bir şey yapmış. Doğruyu söyleyecek bir şey var. Sonra biz niye başkasını metedelim de maddi menfaati ondan bekleyelim? Ona veren Allah bize veremez mi? Ona parayı veren Allah, o isyanıyla, o günahıyla ona onu veren Allah bize istese vermez mi? Ondan isteseler mi? Nereye gidip kendisine Allah'ın mal vermiş olduğu insanları istiyorsun? O malı ona veren Allah'tan niye istemez? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabi Kimseden bir şey istememek güzel anlaşma yaparmış. Riyaz ederken kimseden bir şey istemeyeceksiniz. Hatta Ebu Zerri Gufare Radiyallahu Anh devlet üstüne çıktığı sene kamçısı elinden kayıverse düştü. E yüksek düştümması zor, inmesi zor. Uzun bir iş. Şu kantrıb o ve bana demezmiş. Şey istemiş olmayayım diye. Bir şey istemiş olmayayım diye yere düşmüş kamçısını. Aşağıdakinden istemezmiş. Vakır olacak Müslüman, Allah'tan iste. Allah kendisinden isteyeni mahrum etmez. Hazineleri sonsuz, ekremül ül -ekremindir. Her türlü mülk, saltanat, güç, kuvvet onun elinde. Sen ne diye gidip de ciğeri beş para etmez bir insanın yanında, ona dal kavuk edersin de ondan maddi menfaat beklersin. Bozulur, nizamı alem bozulur. Alçak bir insanı methedersen, nizamı alem bozulur. Mehmet edilmeye layık bir insanı öp. Bedir. elini bırak, ayağını öp. yolunun tozu toprağı ol ama layık değilse haksız söz söyleme, yalan söz söyleme. Müslüman doğru olur. Eğer doğru olsa, herkes bizim yanımızda doğru olmak zorunda kalır. Cemiyetin her işi doğru gidiyor. olmaz, rüşvet olmaz, artırlık olmaz, edepsizlik olmaz, sahtekarlar barınamaz. Sahtekarlar barınamaz aramızda, İslah olmak zorunda kalır. Ya defolur gider, ya da islah olur. Veya. Burası Müslüman mahadesi der, burası Müslüman diyarı der, tutmadı der, burada. benim hilelerimi sökmedi der. de zararlıdır, met edildiği zaman. Neden zararlıdır? Bunca kusuru vardır da, kusuruna bakmaz, kendisi medh edildi diye bir şey sanmaya başlar. İnsan kendisini beğenmeye başladı da, o kendisini beğenmeye, İslam'da ucup derler. Ucub icab-ul-merhubi kişinin kendi kendisini sevmesi, beğenmesi bu Allah'ın en sevmediği huylardan birisidir. Sonra insan çok fena bir noktalara kadar götürmüyor. Ben en iyi bilirim, ben en çok bilirim, ben en güzelim, ben en kuvvetliyim, ben en yükseğim, ben, ben, ben diye diye insan tahammül edilmez bir insan haline gelmek. Evbet edilmek, bu hiç, hiç yaramaz insana. Bir insan Dünya kadar hatası vardır, dünya kadar eksikliği vardır, elenden üstündür. En âlim bir insandan bile onu daha iyi bilen bir başka insan çıkıverir karşısına. Onun için tevazuyu öğrenmeli, haddini bilmeli. Haddini bilmeli. Bu hadis-i şeriften ne ders çıkar? Bir kere doğrudan doğruya, hadisin manasından anladığımız gibi, yüzümüze karşı bizi fazlaca metheden kimseye, dal Efendim şey yapmayacağız. Yüz vermeyeceğiz, yüz vermeyeceğiz, sus, yiyeceğiz, sustur, gel ve toprak saçar gibi yani, Efendim, ona fırsat vermeyeceğiz ki dal havuklar etrafımızda barınmasın. İkincisi, doğru sözlü insanlardan kaçmayacağız. Dost acı söyler, düşman güldürür. Dost acı söyler ama doğruyu söyler, senin iyiliğini ister, onun için Doğru sözlü insanları etrafımıza alma, onlarla ahbaplık, arkadaşlık kurmaya çalışacağız. Karşımızdaki bir insana da yüzüne karşı pek met etmeyeceğiz. Yüzüne karşı met etmek iyi bir vasıf değildir. Efendim yumuşak yumuşak icabında nasihat edeceğiz. Öyle yüzüne karşı pek dalga vultup metezlilik yapmayacağız. Allah fayrı hazretle biz güler huylarla mutlasınır. Böyle vakur, doğru sözlü, doğru övdük kimseler eylesin. İla ra'eytum el-emre la tastatî'ûne tagyîrehu basbirû hattâ yekûne Allâhu yu'tî Bu hadis-i şerif de insanın güç yetir, yetiremeyeceği birtakım kötülüklerle karşılaştığı zaman ne yapması gerektiğine dair bize bilgi veriyor, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz اِذَا رَاَيْتُمُهْ اَمْرِ işi gördüğünüz zaman la تَسْتَطِيَعُونَ تَغِيِّرَهُ Değiştiremeyeceğiniz kadar büyümüş, belalı bir iş haline gelmiş. Şey. Demek ki iş kötü olmuş, kötü bir iş. Ama değiştirmeye gücünüz yetmiyor. Malum Müslümanlar bir kötülüğü, bir işi Güçleri yeterse, hemen engellerler. Bak, 4000-5000 belki, 11 kişi öldürdü diyorlar Hindistan'da. Ne kadar zulüm? Saldırmışlar, köyleri basmışlar. Bıçakla, sopayla, şunuyla, bunuyla, zavallıları öldürmüşler. Hindistan'ın Aslan Bilayetini gazetelerde okuyoruz ya. E, mümkünse eliyle engeller haksızlığı Müslüman. Yaptırmaz yani, yanında böyle bir zulmü, bir haksızlığı fırsat vermez. Ona gücü yetmezse bu doğru değildir diye, diliyle söyler, nasihat eder. Ona da gücü yetmezse içinden <gülüyor> bu edecek, yani ben bunu beğenmiyorum, ben bu işe razı değilim yarabbi ama gücüm yetmiyor. Söylesem beni de asarlar keserler, efendim işte ama ben bu işe razı değilim diyecek. Böyle bir iş başa geldi, eliyle değiştiremiyor, diliyle değiştiremiyor, o zaman ne yapacak? Fas bir ruh. Yani kâli yine de Kalpleriniz ondan memnun olmazdır halde sabredin. Talibiyle bir Allah-cevâlehu. Allah'tan bunun de, Zail olmasını, da bu kalkması belanın deni ederek dua ederek sabredin. Hatta yekûn Allah biverde Ki Allah onu değiştirsin, değiştireceğiz zamana kadar bekleyin. Allah-u Teala Hazretleri, malum Ameler Resulü de okudu her akşam. Okumakta Peygamber Efendimiz tarafından emredilmiştir. La yükellefullahu nefse illa rüshaha Herkesi takatin kadar şeyle mükellef tutmuştur Allah. Takatin üstünde bir şeyden dolayı sen niye bu dağı deviremedin diye Allah bizim yapamayacağımız bir şeyi bize sormaz. Bize soru dual olmaz. Yapabileceğimiz şeyi sorar. Sen bu evlerden niyet dinden yetiştirmedin. Niye okutmadın değer, Niye evinde şu kötü yemani olmadın değer, Niye şu hayır yapmadın değer, Niye paran olduğu halde dini vazifelerin olan haccını yapmadın, zekatını vermedin değer, Niye namazını kılmadın der filan. Ama taakadin fevkinde bir şey olduğu zaman ondan mütellef tutmayacağını bize müjdelemiş. Amelel Resulü ayetinde Bakara suresinin sonunda müjdelemiş demek ki böyle başarılı bir şey geldiği zaman mesul olmayacağımız bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor. O ayet kerimeden de biliyoruz. Bir kötü hal gördük, değiştirilmesi mümkün değil. İstemez miyiz biz şimdi İran'la Irak arasında halk dursa da, insanlar ölmesen. İster zaman def etmeye gücümüz yetmiyor ki. Nerede o eski Osmanlı devleti zamanındaki gücümüz, kudretimiz olsa da, dünyanın hakimiyeti elimizde olsa da, o bir ferman eylesek Susun bakalım. Zaten mümkün mi mü, Yapabilir mi? Yapamazdı. Çekelim bakalım. İkizdeki erkenleri durdursak. Dans başlamış Fransa'da. Kadın erkekle kucaklaşıyor da dans ediyorlar diye bizim padişahın kulağına erişince binane göndermiş oraya. Değil ki duydum. Öyle kötü bir iş yapıyorsunuz siz. Kadın erkeği bir hale gelmiş. Sarmaşlaş filan. Olur mu öyle şey? Derhal onu bırakın. Hemen bırakmışlar. İstanbul neresi? Fransa nevesi. Paris, taa oraya. E şimdi, öyle bir Osmanlı zamanındaki gibi gücümüz, kuvvetimiz olsaydı, bak o güç, kuvvet bizde varken elimizden gitti. Bizim de nihayet, işte şu İtalya şeye kadar, İtalya'nın aşağısına kadar almışız. Ta efendim Almanyalara kadar almışız. Bizim diyarımız, oralarda camilerimiz var, soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Efendimmiş, petrol diyarları Bizimmiş Gerek Suudi Arabistan, gerek Libya Gerek Cezayir ha, hasa, ileriye kadar bizimmiş Kalbini kıymetimizi bilemediğimizden Birbirimizle didiştiğimizden, Çok çalışmadığımızdan Çeşitli kusurlarımızdan Elimizden gitmiş Gücümüz yetse tabi şimdi Şimdi ne İran'ı İran'ı Irak'la harbettiririz Ne Filistin'de böyle bir Efendim katliamlara sebep oluruz. Adamlar esir alınmış. Kamplara konulmuş. Efendim, falancistler hücum ediyorlar. Kamplarda silahı yok, şey yok ya, bedava buldular koyun gibi. Hepsini kesmişler, şey yapmışlar. Az önce, bile bir adam, hizmet ve harf okumlu var. Devletler arasında mutlak, esir öldürülmez. Saldırmış, binlerce kişiyi kesmişler, öldürmüşler. E biz bu haksızlıkları yaptırmazdık. Yaptırmamışız. Adaletle yıldır. Yıllarca idare etmişiz adamlar. Canım Osmanlı gelsin de daha iyi adaletle şey yapar. Yara düşünmüşler bize var. Ne, ne kusurlar ettiysek de başımız, elimizden o nimetler alınmış. Bak hiç olmazsa şu Suudi araçtan bizim olsaydı şu Irak bizim olsaydı ne petrol sıkıntımız olacaktı ne bir şey olacak. Ama işte elden gitmiş. Şimdi gözümüzü açıp birliği, beraberliği elden koymayıp kardeşliğe dikkat edip Çalışmaya dikkat edip düşmana karşı güçlü kuvvetli olma, uyanık olma dikkat edip şu beldelerimizi korumamız lazım ki bu da elden gitmesin çünkü gider kaflet ettin mi kaflet ettin mi bu da gider gider eder. Nereye gideceksin artık çekildin çekildin buraya geldi şimdi bizim mesela borsaya gidiyoruz o oh, savaldı kimisi Romanya'dan göç etmiş, kimisi 93 muhaciri Kafkasya'dan göç etmiş kimisi başka yerden göç etmiş. E peki burasını da alırlarsa nereye gideceksin? Çok çok çalışmamız lazım. Eh, elimizden gelirse demek böyle şeyler yapacaktık. Gelmediği takdirde o zaman dua edeceğiz. Şimdi burada iki noktasını söylüyor şerhte. Birincisi yani zulme, haksızlığa, emri, münkere yani bu yanlış işe, kötü işe bir kere kalbimizden razı olmayacağız. Bu bir. Bu bir. Yanlışa razı olmak olmaz, küfere rıza etmek olmaz. Küfere rıza küfürdür. Kalbimizde bir kere onun kötülüğünü bileceğiz. İkincisi, tarbiye ve minallahizzevalehu. Allah'tan da duayacağız, zevali bunun başarısını kalmadığı beranın kalmasını istiyor. İki iş. Bir kere kötülüğün kötü olduğunu tespit et. O önemli. Her hırsız, herif rüşvetçi, herif zalim, herif halif, herif bilmem e, memleketin kötülüklerini istiyor. E bileceksin. Allah-u Teala Hazretleri Müslümanlara basiret vermiştir. Yani şöyle baktığımı Hakk'ın hak olduğunu, batılın batıl olduğunu anlar. Allah'tan onu isteyelim. Ya Rabbi bize Hakk'ı hak olarak göster, batılı batıl olarak bildir. Hakka tabi olalım batıldan kendimizi koruyalım, alet olmayalım diye. İkincisi Allah'a yalvaracağız, Allah'a dua edeceğiz. Allah'tan isteyeceğiz, dünya ve ahiretin hayrını zalimleri şerlerine uğramamamızı allah Teala Hazretlerinden talep edeceğiz. Çokça isteyeceğiz edeceğiz allah Teala Hazretlerine. Yalnız bir husus var ki, bela geldiği zaman Düşman yürümüş gelmiş tümenleriyle, uçaklarıyla indirme yapıyor. O sırada dua olmaz. Duayı şu rahat gününde yapacaksın. Allah'a has bulduğu şu rahat zamanında yapacaksın. Şu anda şimdi karnım tok mu tok, bir var mı? Yok. Sırtın tek bir Pek. Esacak mı? Sıcak. Bir hattına gelmiyor. O zaman düşman geliyor, Yarabbi, aman Yarabbi düşmanı çiğnetme. Malımı mülkümü çiğnetme, örzümü payimal etmeden geçer vakti, iş işten geçer. Şimdi sen güzel haldeyken, rahatken, sıhhatteyken, afiyetteyken Allahu Teala Hazretlerine iyi kulu geleceksin. Böyle belli olur. Sıkıntıya düştüğü zaman herkes bağırır. Herkes ciyak ciyak bağırır kuyruğuna basındığı zaman. Olmaz. İyi halinde sen Allah-u Teala Hazretlerine kulluğunu unutmayacaksın. Allahu Teala Hazretlerinin kulu olduğunu ona karşı vazifelerin olduğunu, onun emirlerini tutman gerektiğini, onun yasakladığı şeylerden kaçman gerektiğini bileceksin ki, dar zamanında faydası olur. Bizim memleketimize hücum edip de İzmir'e asker çıkartıp da, Antalya'ya, Maraş'a asker çıkartıp da şey yapan insanlar, şimdi hepsi tevbekar oldular, İslam'dan hal mi ettiler? Hepsi tevbe etti şimdi? Mursa, gene yapar. Söyleyip gene yapar. Onun için böyle kuzu gibi olmak iyidir. Hani Yunus Emre öyle demiş, derviş koyundan yavaş girecek diye demiş. Ama o Müslümanın Müslüman'a karşı yavaş. Diyor. Öbür taraftan düşman senden titriyecek gölgenden korkacak. Peygamber Efendimiz diyor ki. Nusirtü bir, ruh, bir mesirete şehrin, bir aylık mesafeden düşmanımın kalbine korku düşürmek suretiyle Allah bana yardımcı oldu. Resulullah'ın düşmanı bir aylık mesafeden korkardı oradan. Resulullah'tan. Resulullah'a tabi olan ümmetinden de korkarlardı. Böntüleri patlardı. Bak Fransa'daki kafir buradaki kafirden korkuyordu. Biz eğer Allah'a has halis kurtulurlar, ciddi dürüst insanlar olursa gene korkarız. Gene dünyada hayır ve hasenatı biz yaparız. İnsanların hayra gelmesine biz vesile oluruz. Biz iyi kul olacağız, biz Allah'a has halis konu geleceğiz. Allahu Teala Hazretleri gafletten cümlemizi uyandırsın. اِذَا رَأَيْتُمُ الْحَذ۪يقًا ru. Fe inne tekbire Bu hadis-i şerif de yangınla ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Yangın gördüğünüz zaman tekibbiluz. tekbir getirin." Tek bir getirin. Yani Allahu ekber, Allahu ekber deyin. Tekbir getirin. Fe inne tekbire yu'tibe çünkü tekbir yangını söndürmekte duanız kabul olursa fazlaca şey yaparsanız isterseniz Allah'tır söndürür. E olur mu hocam yani şimdi yandınca başlamış çatır çatır yanarken olur mu? Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Okuyorsun. Manasını takip ediyor musun? Belki etmiyorsun ama başka yerlerden duymuşsun. Düşmanlar İbrahim Aleyhisselam'ı yaptılar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin ortasına mancınıkla atmadılar mı? harıl, harıl, harıl, harıl yanan, yakınındaki insanların bile yüzüm yanıyor diye böyle başını çevirdiği harlı ateşin ortasına mancınıkla akmadılar mı İbrahim Aleyhisselam yapmak istemediler mi? Ne oldu? Ya larul kûni berden ve selamel alâ İbrahim. Ey ateş İbrahim Aleyhisselam için serinlik ol. Efendim, ve selametlik ol diye Allah Teala dediler, emredince yakmadı İbrahim Aleyhisselam. Müsebbibül esvaptır. Yağmur gönderir, bulut gönderir, Efendim başka bir sebep halk eder bir şey olur. Yani Allahu Ekber ne demek? Niye Allahu Ekber diyorsun? Allahu Teala Hazretleri güç güç kuvvet sahibidir. Her şeyden büyüktür. Ekber demek hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar büyüktür. Uluların ulusudur demek. Yücelerin yücesidir. Yücelerden yüce demek. Şeyler, ben görmedim ama görenler bilirler. Vardır şimdi görenler bizden. Dua ediyorlar, ediyorlar ateşin içine giriyorlar bazen. Dua ediyorlar, ediyorlar ateşin içine Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyor. gelmiyor Şişi bu tarafından sokuyor, boğazının öbür tarafından çıkartıyor. Bunu böyle... İstanbul'da Karaköy Meydanında yaparken abim görmüş. İşte yani bu bilinmeyen görünmeyen şeyler değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerine insan hakkıyla iltica etse, Allah-u Teala Hazretleri biz hakkıyla bilsek diye hadis şeklinde Peygamberimiz buyuruyor ki sizin dualarınızla dağlar kayar gider Biz Allah'a kul olsak, Allah-u Teala Hazretleri var istediğini bile diye bir kudunu ilicet. Ben onu kurdum. Aleyhisselam. Düşman ko ko kovaladı. Bir kere öldürmek istedi. Doğmadan öldürmek istedi. Hamile kadınları adım adım takip ediyordu Firavun'un askerleri. Doğanları öldürüyordu. Erkekleri. Neden? Firavun'un mülkü yıkılmasın diye. Öldürmeye gücü yetti mi Firavun'un? Allah korumaya niyet etmiş. Demretmiş, ferman ilemiş, öyle takdir eylemiş. Nerede beslendi Musa aleyhisselam? Firavun'u sarayında besletti. Firavun'un yanında besletti. Allahu Teala Hazretlerinin takdirinden kaçılır mı? Mümkün mü? Allahu Teala Hazretleri Firavun'un mülkü yıkılsın buyurmuş. Öyle takdir ilemiş. Firavun da mülküm yıkılmasın diye çareyi doğan zavallı yavrucakları öldürmekte arıyor. Mümkün? Onun sarayında beslettirdi Allah. Alay gibi yani. Alay gibi. Onun sarayı da besletti. Sonra neyse peygamber oldu Musa aleyhisselam, geldi, Allah'ın emirlerini bildirdi. Allah azametinden bahsetti, ona kulluk edelim dedi. Dinlemedi. Mucizeler gösterdi, dinlemedi. Sihirbazlarla yarış ettirdi. Sen büyük sihirbazsın dedi Musa aleyhisselama. Bütün sihirbazlar toplandılar. Onlar hileler yaptılar, tuzaklar yaptılar, göz bayıcılığı yaptılar. Musa Aleyhisselam asasını yere attı, bütün o tuzakları hepsini yuttu. Firavun'un sihirbazları anırlar ki, bu iş topkabazlık değil. Burada bir ilahi kudret var. Ve bulkiye saharatü sacidin. Bütün hepsi selliye vardılar ve Musa ve Harun'un bize bildirdiği Rab'larına iman ettik dediler. Başka çare yok çünkü mucizeyi gördüler gözlerinde. Firavun da dedi ki, vay siz benim emrim olmadan iman mı ediyorsunuz? Benim iznim olmadan. Ben sizin Rabbinizken bana tapmayı bırakıyorsunuz da Allah'a mı tapmayı öneriyorsunuz? Sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama koparacağım dedi. Sizi hurma ağaçlarına asacağım dedi. Ne yaparsan yap dediler. İnna bu. Biz Mevlamıza rağmen ediyoruz, İster öldük, ister kurdun. İmanımız için vazgeçmeyiz dediler. Bu maaşla ne, ne yaparsan, yaptılar? ne yaparsan, neye hükmederse hükmettirler. İman geldi, bu heseyi gördüler. İman geldi, kalbe yerleşti. Ölüm nedir? Ölüm bir olaydır, bir tek olaydır. Olur biter. Hayat nedir? 80 yıllık bir hadisedir. Yarsını geçirmişiz. Belki ki onu geçirmişiz. O da gelir geçer. Ama öteki hayat ebedi. Bak çıktı. Aleyhisselam'ın yanındakiler derler ki İklar'ı yaratacağız. Düşman altına gelir. Çölükte de kulü devriye açıldı. Galet Yedlâ İb-Nemâ'liye Rabb'i seyretti. Çok dikkat edildi burada. Hâciz asla Rabb'im bizim yanımızda o bize muhakkak bir hikaye edecekti. Yol gösteriyor Muhsanediler. İçare yok. İşte önün deniz. İşte arsan Müslüman, kalıcı çekmiş okları hazırlamış kesmeye geliyor. Tozu dumanı katarak orada hani. Keda hayır. Asla zarar verecekler. İnlemayi Rabbim seyretti. Rabbim benim yanımda. muhakkak bize yol gösteriyor. Bilmiyor yolu ama nevdaya imamal Allah bul azizlerdir Muhsanediler. Bu Yolunun, çarenin ne olduğunu bilmiyor. Ama Allah'a iyi bir şey var, bağlılığı var. Onun için bu gibi Allah'ın kudretine taallük eden şeylerde ayak direk de inkara kalkmak. Allah-u Teala Hazretleri acil, günahkar kullarının bile istediği el açıp taştığı zaman yıldan kemeler ihsan ediyor. Bilerse her şeyi yapar. Sen ona adıyla bağlanabilsen her şeyi yapar. Çok misaller verebilirim ama vermeyeceğim peygamberlerden misal verdim. Kur'an'da olduğu için peygamberlerden bir verdim. E ben, peki neden o zaman Allah'ın kullarının bazılarının başına bazı hadiseler geliyor? Canım, böyle incelikleri var ki bu işin. Bir kere, bir kere Allah'ın sevgili kulları Allahu Teala Hazretlerine gönül verdikleri için kimisi ben dua bile etmem demiş. Ben dua bile etmem, Mevla bilmiyor mu? Ne öyle yapsın demiş. Teslimiyet var, takdire rıza var. Eskiden bir Allah'ın veli kulunu yakalamışlar. Sen demişler, casussun, bizim beldenize geldin, karşı düşmanın, casususun Herhalde kılığın, kıyafetin bozuk, yoldan geldin, herhalde casussun. Yürü, kafanı keseceğiz. Kafası kesilmeye giderken adam, Demiş ki nefsine, kendi kendiyle konuşuyor adam. Ey nefsim, sıra bakalım. Sen esken Allahu Allah'ın Allah Hazretleri'nin takdirine benim rızam vardır. Neyler güzel neyler. Her şeyi hoştur, lütfuda da hoştur deyip dururdun. Seni şimdi haksız yere öldürmeye getiriyorlar. Buna da rızan var mı? İçeriden hoşnutluk. Hiç itiraz yok. Nefsinde bir su var olmuş çünkü. Bizim nefsimiz gibi emmanetim bir suhi değil ki kötülükleri emreden kalk şu sinemaya git. Kalk bu eğlenceye git. Kalk şu aptallığı yap demiyor ki. Nefsi de müslüman olmuş. Dinlen nefse de embar edip biz de illa merhamet Rabb'i. Mevla'nın rahmeti, ikreti müstesna kıldığı kullar var. Mı? Nefsi de müslüman olmuş. Hiç itiraz yok. Giderse başım feda olsun Allah Teala böyle takdir etmiş diyor. E cellat önüne kadar gitmiş Allah bir sebep fark etmiş. Kurtulmuş orada. Vallahi billahi cellatın önünden kurtulduğuma sevinmiyorum, cellattan halasıma sevinmiyorum, o andaki ihlasıma sevinmiyorum diyor yazmış kitaba. Cellattan kurtulduğuma sevinmiyorum. O anda, o imtihanda nefsim bana hoş, gazim dedi ya, ona sevinmiyorum diyor. Bak neleri düşün, düşünüyor Allah'ın kulları. Onun için sonra tabii Allah'ın kulu Allah'ın kulu olmak için kitaplar yazıyorlar ki insan kendisini silecek ortada. Benlik ile, varlık ile, fiil ile, gurur ile, ucu ile şey yapılmaz. Kendisini aradan kaldıracak o zaman Allahu Teala Hazretleri benim eee olacak. Her şey Mevla'da. O onun için istemez. Sadık-ı Ebi Vakkas radıyallahu anh, ashereyi beşereden dua ederse bazı kabul olurmuş da gözüne amalık gelmiş. Demişler yasa sen ne dua edersen kabul olur. Biliyoruz, denedik. Hepimize dua ettin istediği oluyor. çünkü gözüne de dua etsene. Ben demiş Allah'ın takdirini gözümün üzerinden daha çok severim. Allah'ın takdirini gözümün uğrundan daha severim. Allah'ın takdirini gözümün uğrundan daha çok muyur. Onun için vardır. O bir teslim olur. İmtihan olduğunu bilir. Mevla imtihan edecektir. Derece verecektir. Eşettür belaya alel enbiya. Belaların en şiddetlisi Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlere olur. Peygamber Efendimiz'in hayatı gibi bir hayat görebilir miyiz sen? Ne sıkıntılarla? Nasıl böyle bu dünyaya meyletmeden vakit geçirdi? Maksadı bu dünyada safa sürmek değildi ki. Bileseydi sefası verdi, o kadar para bul geçti ki elinde. Böyle imkanlar geçti ki, öyle teklifler aldı ki hiçbirine meyletmedi, hiçbirine iltip, iltipat etmedi. Sade bir ödür Çok sade bir ödür sürdü. اِذَا رَاَيْتُمُ الْعَدْدِ اَلَمَّ اللّٰهُ بِهِ الْفَقْرَ وَالْمَرَضًا وَاِنَّ اللّٰهَ يُرِيدُ اَنْ يُسَافِيهُ Bizim ölçülerimizden ne kadar farklı bir ölçü söylüyor Peygamber Efendimiz. Bizim mantığımızdan ne kadar farklı bir mantık. Rivayet eden de Hazreti Ali R.A. Efendimiz. Diyor ki, اِذَارَ اَيْتُمُ الْعَبْدَ Kulu gördüğün zaman, kulu gördüğün zaman, gördüğünüz zaman اَلَمَّ اللّٰهُ بِيهُ فَكْرَ Allah ona fakirliği ve hastalığı musallat etmiş. Görürsen bir Müslüman kulu, Bil ki fe innallah yuvido en yusafiyahu Allahu Teala Hazretleri onu onu saflaştırmak istiyor kendi sevgisi için seçmiş derecesini yükseltmek istiyor kendi has kudullara arasına sokmak istediğini bil diyor biz tabi Allahu Teala Hazretlerinden Peygamber Efendimizi emretmiş Afiyet isteyin Allah'tan istediğiniz zaman afiyet isteyin buyurmuş. Burada okumuştuk bir hadis-i şerifte. Bir hastanın yanına gidiyor Peygamber Efendimiz. Hasta erimiş erimiş, perişan olmuş olmuş, zayıflamış, küçülmüş, kuş yavrusu gibi kalmış. Hadis-i şerifte öyle diyor. Kuş, kuş yavrusu gibi kalmış. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Allah'tan afiyet istemedin mi? Dua etmesini bilemedin mi? diyor o kimseye demiş ki, bildim ama Ya Rasulallah, ya, ya Rabbi dedim, duayı şöyle ettim, Ya Rabbi bana ahirette vereceğini bu dünyada ver, dedim, Ondan gelmiş başına o sıkıntılar, diyor ki, afiyet isteyeceksin, biz Allahu Teala Hazretleri'nde aciz kullarıyız, o da bizim Efendimiz her. Kayıp hazineleri elinde her türlü güç, kuvvet olur, biz fedakarlığımızla mı Cennet'i kazanacağız? Her, her şeyimiz O'ndan, sıhhatimiz de O'ndan, vücudumuz da O'ndan, varlığımız da O'ndan. İsteriz. O bizim Mevlamız, biz O'nun kuluyuz. Ya Rabbi, hayır ver, iyilik ver, sıhhat ver, afiyet ver diye isteriz. Ama işin iç yüzünü bilmeyiz. Bazen para isteriz ama o para bizim elimize geçerse unuturuz bu güzel günleri. Şu Allah'a halisana kutluk ettiğimiz günleri unuturuz. Geçen birisi geldi, Hocam diyor, Ya Rabbi hocanın nasihatini tutmuştum. Bir ara bir Müslümanlığım iyiydi, tespit çekerdim, zikrederdim, İyi bir kurdum. Ömrümün bir senesi öyle geçti. Öyle güzel günlerdi ki diyor, çok arıyorum onları diyor, o günleri. Para geçeriz edin de sapıtırsın. Hayırlısını istemek lazım. İlle şu kadınla evleneyim dersin, sana dünyayı ahirette mahveder. Bir tane mahvede. hayırlısını ister. İlle şu arabayı alayım dersin, alırsın, kendisini kaza yaparsın hastanelik olur Yani hayırlısını istemek lazım her şey Diyelim ki Allah sana helalinden aradığın halde mal vermedi. Fakir düşün. Sabredersen çok şiddetli bir, sıkıntılı bir şey olduğundan derecesi çok yüksektir. Çok büyük e, ecirlere dair. E, böyle yaşayıp dururken bir hastalık geldi. İnlemeye başladın. Ateşler içinde cayır cayır yanmaya başladı. Bütün günahlarını insan evet dile hastalık istemeyeceksin afiyet isteyeceksin ama bir hastalık gelmişse bil ki Allah'tan geldi. Yani Allah'ın emri dileği olmazsa hiçbir şey var ve hastanın ütisi tesbih yerine sayılır. İniltisi tesbih yerine sayılır. Uykusu ibadettir ve o hastalıktan kalktığı zaman ona seslenir Mevla, buyurur ki haydi senin eski günahlarını hepsini sildim affettim. Defter-i amalim, karalardan silindi, fâk oldu, yeniden başla. İşte nefîl amel, amele yeniden başla der Allah-u Teala Hazretleri. Yani, insanın günahlarının aklına sebep olur Eh, bir kimseye Allah fakirlik ve hastalık vermişse, o da mümin bir kur, iyi bir halk üzere, efendim, sabrederse çok büyük dereceler alır. Onun için, böyle bir kimseye fakirlik ve hastalık, yer etmiş olduğunu görürsen bil ki Allah onu saplaştırıp kendi has kulları arasına sokmak istiyor diye Peygamber Efendimiz buyurmuş, Hz. Ali Efendimiz'e bize nakletmiş. اِذَا <gülüyor> رَأَيْتُمُ اللّٰتِ الْقَيْنَ عَلٰى رُعُوسِ اِنَّ بِسْلَى اَسْنِمَةِ الْقَعْلِ فَعْلَمُوا فَعْلِمُوا هُنَّ Ağlimoğullu, enhu la yukbelullemne salatul. Bu hadis-i şerifi de duyunca şaşırıp kalacaksınız. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz saçlarını kabartıp kabartıp da başlarının üstüne deve gücü gibi yapan kadınlardan bahsediyor. Bu hadis-i şerifte. اِذَارَ اَيْتُمُ الْلَاَذِي O kadınlar ki onları gördüğünüz zaman ne yapmışlar o kadınlar? اَلْكَيْنَ عَلَى رُعُوسُهِنَّ مِسْنَا اَسْنِمَتِ الْبَعْرِ Develerin örgüçleri gibi başlarının üstüne böyle başlarının üstüne şeyler yapmış kadınları görürsen bunu nasıl yaparlar? Eski bezler sararak veya bir şeyler koyarak daha başka bir şeyler böyle başlarını kabartıp yükseltirler. Onları gördüğünüz zaman bil ki o bilir ki fe'ali onlara bildirin ki اَلَّهُوْ لَا تُبْبَدِينَ namazları kabul olmuyor. Namazların, namazlarının kabul olmadığını bildir. Şimdi bu işi şeyde yaparlarmış. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaparlarmış ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle bir ifadede bulunmuş. Neden yaparlarmış? Saçlarımız çok demek istiyorum Bizim saçlarımız o kadar çok ki bak topladık örtünün altında şöyle kocaman oldu. Yani ben bu saçları verdiğim zaman topuklarıma kadar gelir demek istiyor. Ki. Öyle bir şey var. Aldatmaca var. Sonra güzelliğini ızhar var. O bakımdan onların namazlarını kabul olmadığını onlara bildiriyor diyor Peygamber Efendimiz. E nasıl olacak? Bir kere Müslüman hatun ziynetlerini eşlerine gösterir, başka yerde göstermez. İslam'da örtünmenin ölçüsü nedir? Mantığı nedir? Örtünmekte Müslüman kadın ziyaretini saklayacak. Yani kendisinde Allah'a vermek, bu cidikleri gizleyecek yani yabancı gözlerden. Eh, kendi evinde olabilir. Kendi evinde süslenir. Süslerini, ziinetlerini göstermeyecek. Şey de okumuştum. Bizim işte bundan 150 sene falan önce yaşamışım galiba 150 sene önce Nimetül İslam diye çok kıymetli bir kitap yazmış, fokül kitabı yazmış Zihni Efendi var o kitabında diyor ki, bizim bu zamanın kadınlarında ne oldu ki huyları neden bozuldu ki çarşaflarının, annenin bakışlarını gösteriyorlar diyor bu kadar da boşluk olur mu diyor çarşaflarının altından yerlerindeki kolunun yenindeki nakışları gösteriyorlarmış. O zamanın kadınları ah vah ediyor zihniye bozuldu kadınların huyları diyor. Çarşaflarının altından bir şey alırken verirken demek ki zinetleri görünüyor diye esef ediyor. Evet şimdi Şimdinin giyinmesinde mantık, bütün güzellikleri ıshar etmektir. Hatta ben geçenlerde bir Avrupa mecmuasını karıştırıyorum, teknik mecmuası. Karıştırıyorum, sayfalarını açtım, otomobil ilanı yapıyor. otomobil ilanı. Yani dört tekerlekli, malum içine girilen, oradan oraya gidilen şu vasıtanın, reklamını yapıyor adam. Şey, şu kadar yitesi var, bu kadar hızlıdır, bu kadar güçlüdür demiyor. Efendim aşağı tarafı yüksekçe yapılmıştır, üst tarafı alçakcadır. Kadın eğildiği zaman göğsü görülür, bacaklarını attığı zaman bacakları görünür diye yazıyor. Şu kadın, şu Avrupalı mantığına bak. Otomobil ya reklamı yapacak böyle. Güzelliklerinizi daha iyi teşhir eder diyor. O Avrupalı mantığı diyeceksiniz. Peki bize ne oluyor? Değiştik. Onların mantığı değişti bize de. Süsleneceksin, boyançaksın, saçılacaksın, açılacaksın, döküleceksin. Öyle gidecek, gideceksin. Böyle olmalı. Hatta işte siyaset yönetmenliği denen bir yönetmelik de şuretti başbakanlık, boya üstüne Etekler şöyle olacak filan diye maddeler var. Müfettişimdiriz. Milli Eğitim Müfettişik gitmiş girmekte ve efendim kadın süslü, boyalı bilmem öyle böyle, e demiş kıyafet yönetmeliği ne oluyor? Ben demiş böyle süslenmezsem aşağılık duygusuna kapılıyorum. Kulak asmıyormuş yani öğretmen Başbakanlığın emri bile kulak asmıyormuş. Mantık değişti tabii. Şimdi bak eskiden mantık başka türlüydü, hayat tarzı başka türlüydü, başka şeylere döndü işler şimdi. Bilmiyorum, bilmiyorum ne oldu. Siiraki zarar ortada bilmem ne kazandık. Eyvah bu bazicede bizler yine yandık. Siiraki zarar ortada bilmem ne kazandık. Bir oy dönüyor ortada. Efendim yine biz yandık bu oyunda. Yine biz kaybettik. Zarar ortada. Bilmiyorum ne kazandık. Bilmiyorum ne kazandık. Allahu Teala Hazretleri kadınlarımıza da şuur versin. Erkeklerimize de şuur versin. Namusun, iffetin, efendim asaletin nerede olduğunu, hangi şeyin daha güzel olduğunu Allah gözümüzden perdeyi kaldırsın da hakiki güzelliği görmek nasip Güzel diye gördüğümüz şey çirkef. Heves ettiğimiz şey çirkef'in çirkef'i. Hind diye bıraktığımız şey de güzeller güzeli. Güzeli bırakmışız, çirkef'e kendimize buyur edilmişiz. En güzel azetleri, düğmüştükleri, asaletleri bırakmışız ki eskiden cümle cihan bize hayranmış. Fesbaya şeyleri heves etmeye başlamışız, onları taklit etmeye başlamışız. Bizim taklide ihtiyacımız yok, biz asil bir milletiz. Asırlar boyu dedelerimizden, şeylerden gelmemiz. Bir asalet var ki, yani kıymetine paha biçilmez. Öyle asil bir milletiz, öyle asil adetlerimiz var, öyle asil örtümüz var. Bizim başkasının taklide ihtiyacımız yok. Cümle cihan halkı bizi taklit etsin, buyursun, rahat eder. Dünyası ahirette hoş olur. Cümle cihan halkı bizi etsin, Bizim kimseye takvide ihtiyacımız yok. Allah bize elimizdeki nimetlerin kadirini bilmek nasip etsin. Nimetin kadri bilinmesi evden gider. Nimetin kadirini iyi bilelim. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kadirini, kıymetini iyi bilelim. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın lütfuna, keremine sonsuz ihtiyacımız var. Biz <gülüyor> ibadet etmeseydik, şu camiyi doldurmasaydık Allah'ın hala hazretlerinin Azametinden bir zerre noktanlaşım mıydı? Bir ton zerresi kadar. Asla cümle cihan halkı Allah'a asi olmalıdır. Yoksun deseler, ibadet deseler azametinden zerre eksilmez. Şu cihan dediğimiz şey bir kere ol dedi o zaman var oldurmayacak. Olma derse bir anda yok olur. Yok olduğu zaman ne olacak yani yok olsa? Hiç kıymetimiz yoktur. Bizim Allah'a kutlu ihtiyacımız var. Biz görümüzü ahlakle çalışalım. Haddimizi bilelim ki Allah'ın bize verdiği nimetlerin ne kadar kıymetli nimet olduğunu anlayalım. Allahu Teala Hazretleri dileseydi bize çok kötü şeyleri emredebilirdi. Rabbimiz, sahibimiz, malikimiz her şeyi bize o verdiği için bizi esir gibi kırbaç altında hani, en ağır şartlarda maden ocaklarında çalıştırır gibi böyle ağır şeylerle mükellef tutsaydı, bir şey deme hakkımız olur muydu? Olmazdı gene. O bizim Rabbimiz, biz O'nun kuluyuz, baş üstüne. Seve seve gene yapar, yapmamız gerekir Ama her emri bizim dehimsiz. Her buyruğu bizim bizim hayrımıza, bizim dünya ve ahiret saadetimize, biz Allah'ın emirlerini tutsak, ruhen sağlam olacağız. Allah'ın emrilerini tutsak bedene sıhhatli olacağız. 120 yıl yaşayacağız, iğneye, ipliğe yine gözlük sür takacağız. Dinç olacağız. İhtiyarımız genç gibi olacak. İhtiyar delikanlı gibi olacak. Allah'ın emrini Allah'ın emrini tutsak cihetimiz emri kırılacak. Sokaklarımız temiz olacak. Ne çamur olur. Herkes evinden temizler. Herkes evinin önünü yapar. Ankara'ya girdiğin zaman, ah Müslüman bir yerinden Şuraya bak ya dersin, pırıl pırıl. Ya dersen yalancak gibi olur her taraf. İyi Müslüman olsun. Cemiyetimiz muntazam olur, ticaretimiz muntazam olur, sıhhatimiz iyi olur, evimiz iyi olur, barkımız iyi olur, her şeyimiz iyi olur. Allah'ın her emri bizim zehimizedir, bizim hayrımızadır. Kul, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَا اُمْرُمْ بِالْفَحْشَاءَ De ki, Allah hiç kötü şeyleri emretmedi. Hiç kötü şey emretmez. Hepsi hayırdır. Hepsi güzeldir. Hepsinde fayda vardır. E eh, biz bunun kaderinin kıymetini bilirsek şeref kazanırız. Anlımız kırıl kırıl böyle şerefle parlak nurlanır. Başımıza izzet tacı giyilir Allahu Teala Hazretleri. Bizi dünyada da ahirette de mesut bahtiyar eder. Biz bu dinin kaderini kıymetini bilmezsek Allahü Teala Hazretlerim bize ihtiyacı olmadığı için bu dünyayı bizden alır. Başka bir kavme ihsan eder, o aziz olur, biz zeli olur, köle olur, perişan olur. Dünyada perişan olmak bir şey değil. Ne olacak? İki paralık dünya. Ahirette maholur, ebedi hüsran'a, ebedi ziyana uğrar. Allahü Teala Hazretlerim bize İslam'ın güzelliklerini idrak edip de ona sımsıkı sarılıp bağlanmak nimetini ihsan edesin has, halis, Müslüman kul olarak yaşatsın. Has, halis, Müslüman kul olarak ve buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek adını ana ana zikrullah ile dilimizi pâk ede ede terü taze tuta, tuta tuta ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Huzuruna da sevdiği, razı olduğu kullar olarak bağırmayı cümlemize nasip etsin. Şu Resulullah'ın okuduğumuz hadis-i şeriflerini anlamayı nasip etsin. Sünnet-i seniyyesine hüsn ittiba eyleyip, şu ahir zamanda ümmetin fesade uğradığı zamanda onun sünnetine sarılarak, yüz şey sahibi sevabı alıp, bahtiyar olmayı Allah cümleninde nasip etsin. Fatiha-i şerife maal, besme. şerif, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Şerif-i şerif şerif Allah ilah e Allah, la ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Ya ilahe illallah الله الملك الحق المبين محمد الرسول الله صادق الوعد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala hatihi ve Salli ala Sayyid a <sweak> Allahü Rabbi el Aleyhissalallahu ala ala ala ala ala